Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Yel Takım. Bugün İstanbul Stüdyoları'nın dışında Mardin'deyiz. Mardin Artuklu Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık öğrencileriyle beraber nasıl bir mimarlık ortamı içerisinde olduklarını ve deneyimlerini konuşacağız. Aramızda ikinci sınıf öğrencileri var. İsterseniz git tekrar kendinizi bir isimlerinizi söyleyin. Tamam. Ben Medya Gül Akkuş. sınıfım zaten. Ben Ziya Çanlıoğlu. Ben de ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben de Sümeyye Kaşıkçı. <gülüyor> ne tesadüf ben de ikinci sınıf öğrencisiyim. <gülüyor> Hakan Yüncü. Aynen ikinci sınıfa devam ediyoruz. <gülüyor> Uygar Bingöl Bale. <gülüyor> ne yazık ikinci sınıf. <gülüyor> Şimdi bu arkadaşları benim yani ikinci sınıflarla beraber program yapmamızın sebebi biraz da geçen süreden kendilerini tanıyor olmamız. Biz herkes için mimarlıkla gelip burada bir atölye çalışması yapmıştık. Şimdi aslında biraz sizinle şey konuşalım. Buraya gelmeden önce Mardin hakkında bu okul hakkında bir şeyler biliyor muydunuz yoksa daha yenisiniz zaten, ikinci seneniz. Geldikten sonra neler düşündünüz? İlk seneniz neler nasıl geçti? Ben aslında çok tanımıyordum Mardin'i de. Böyle çok tesadüfen bir hocanın bana, işte ''Niye Dicle'yi düşünüyorsun da Mardin Artıklu'yu düşünmüyorsun?'' demesi üzerine burayı biraz araştırmıştım. Sonra Uğur Haneli ile Bülent Hancı ile tanışmıştım falan. Hani böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Hatta son ana kadar böyle çok pişman olup ailemi haklı çıkaracağımı falan <gülüyor> <gülüyor> düşünüyordum da yok geldiğimde hakikaten çok çok başka bir şeyle karşılaştım. Eğitim anlayışları bir kere çok farklıydı. Çok daha böyle e, demokratik bir eğitim anlayışları vardı diyebilirim. Rahattık ya burada ben geldikten sonra çok memnun kaldım yani. Siz hepiniz genelde çevreden, değil mi? herkes çevre'den, çevre illerden. Mi? Çevre illerden. Ben yani biraz daha uzaktan çevredim, çevredim. <gülüyor> uzak bir ben çevredim. Ben Trabzonluyum. Ben Trabzon, sen biraz Kuzey'den. <gülüyor> ben de çok Doğu'danım ben <gülüyor> de. <gülüyor> Doğu Beyazı'dan. <Bezim. Tabii. gülüyor> ben de Batı Urfa'dan geldim. <gülüyor> <gülüyor> e siz nasıl geldiniz? Benim de hiçbir fikrim yoktu Mardin'in aklımda gerçekten net söylentiler vardı. <gülüyor> gele geldim buraya Ben falan olmama rağmen daha önce hiç gelmemiştim mesela hiçbir şeyini bilmiyordum. Sadece bir eski evlere falan var diye biliyordum oradan. Ben bir kitap okudum ve hayatım kaydı. <gülüyor> Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanını okumuştum da çok etkilendim. Dedim yaban olmak nasıl bir duyguymuş acaba? <gülüyor> Sonra sınav sonuçları da düşük gelince takoz niyetine Mardin yazdım. <gülüyor> Haritada yerini de bilmiyordum ama geldik. Gelmeme pişman değilim. <gülüyor> Güzel yani. Ben Mehmet atladı için geldik. Girin bu cevap ver Şimdi Mehmet atladı bir de biraz anlatırsan tam, yani <gülüyor> buradaki daha çok yüce söyleyen bir sanatçı sevdiğimiz de bir insan. Onu görünce zaten öğretim görevsi falan. İlk önce zannetmedim yani o değil isim benzerliği falan zannettim. Sonra girince işte CV'sinde yazıyordu işte halen albüm çalışmaları falan devam ediyor. Yani <gülüyor> i̇şte albüm falan var dedim bu olur kesin. Gidip fotoğraf çektim. <gülüyor> Zaten tek kare var Mardin'le ilgili bir o eski Mardin Süleydi, başka da bir şey bilmiyoruz ne mühmanlıkla ilgili ne? Bir de Peki, geçen sene ilk geldiğinizde, yani nasıl geçiyordu? Pişmanlık. <gülüyor> <İlk gülüyor> Pişman nasıl geçti ilk döneminiz, neler yaptınız, nasıl çalışmalar yaptınız? Çok, çok tempolu başladı bir kere, hani böyle bir sürü projeler, o bitiyor bir iki haftaya, diğeri başlıyor, hep böyle sürecek dedik, işte biz Yok ya bina falan da yapamıyorduk. Biz öyle sanıyorduk yumarlık. <gülüyor> da öyle olmaması da gerekiyormuş zaten. Hani. Tempolu ama iyi başladı bence. Klinik bir mimari. Fiyan en çok zorlandığı kültür sanatlar. <gülüyor> <gülüyor> Tayfun hocam. Hayfun hocanız. Ben o dersi hiç sınıf ya. <gülüyor> <te kaldık gülüyor> <biz daha>. evet, <gülüyor> sınıf dövüte <cömü> kaldık. Bu Evet, bunu tabii tek kaldık. Tayfun hocanız dinler bir şük olasın. <gülüyor> Bana çok yabancı geliyor dersin. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Dersin, kitap falan açık. Her şey sınavına giriyorsun o şekilde. <gülüyor> çok yabancı geliyor bana. Hiç alışkın değilim. <gülüyor> Projelerde ne yaptınız? Geçen dönem ilk projesi... Evet. Birebir maket çalışması yapmıştık. Ha, ilk onunla başladık. Sonra Ahşan iki metre ev falan çözdük. Ondan sonra Sizinle zaten gezici kütüphane. Otel projesi var, ha, projesi evet, otel vardı. projesi var. Ondan sonra Valdek, en garibimize giden iki metre, on iki metre bir yere ev tasarlanmıştık. Bir yere tuvalet en... mezarlık falan vardı. Tuvalet var. mezarlık falan Ay, vardı, onları hatırlıyorum. Evet. Hı -hı. Evet, i̇yi, i̇yi ya, çok değişik alanlara sıçradık aslında. Peki <gülüyor> kampüsün, biraz ondan bahsetmek lazım. Kampüs eski Mardin içerisinde, yeni Yenişehir'e biraz uzak. Aslında şeyden de Kampüs değil fakül de fakülte Kamp aslında evet. Yanlış <gülüyor> <başka şeyler düşünecekler. gülüyor> <gülüyor> Fakülte binası eski hükümet konağından Çevrilmiş durumda Tam eski Mardin'in Birinci caddesinin sonunda Sabancı Müzesi'nin yanında Yer alıyor Tam adeste verdik zaten <gülüyor> Peki yani burada sadece mimarlık öğrencileri var Siz hiç Şehrin diğer kısmıyla iletişime geçiyor musunuz? Nasıl? Günleriniz nasıl geçiyor? Yani burada Mimarlık Öğrencisiyiz. Mardin'de günleriniz nasıl? Özellikle diğer öğrencilerle iletişimimiz tamamen kopmuş bir durumda. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Sadece birinci sınıftayken insan toplum medeniyet dersi diye bir ders vardı. Onlarken diğer bölündeki arkadaşlarla beraber Ondan sonra hiç öyle bir şey olmadı. Onu da gidip bir yerde oturuyorduk yani. <gülüyor> yok, yani yine mimarlık yine, yine yan, yan yanaydık orada. Ben arka sıra bize ayrılmış gibi gidip süre geliyorduk. Ama bu binada da sadece siz varsınız. O da aslında bir yandan avantaj. Evet. Yani burayı... Bu şey olmak. Çünkü 24 saat bina açık. Bu çoğu üniversitede. üniversitede olmayan... Evet ya, burada Uyuyamıyoruz. Geçen çok rahat. <gülüyor> Ama en azından yatacak bir evet. koltuk var o. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşınız geçen sene burada yaşıyormuş bir ara. Öyle bir... Duyduk. <gülüyor> kim kim o? <gülüyor> kim? Ben <o? gülüyor> <gülüyor> sabah erkenden kalktığı için farkı navermiyorum. Ben de duydum. <gülüyor> İstanbul, Ankara, İzmir bunlar merkez merkezin dışında <gülüyor> okumak hani bunlarla ilgili düşüncelerinizi daha çok merak ediyorum aslında. Ya, arkadaşlar var aslında başka yerlerde okuyan hani İstanbul'da özelde okuyan Hı. falan arkadaşlar var da hani onların birinci sınıfta yaptıklarına bir bakıyorum, bizim yaptıklarımıza bir bakıyorum da baya uçurum var aslında bana göre en azından. hani Daha böyle olan bir şey, biz böyle sürekli ile falan başladık. Değişik ufkunuz açılsın falan diye girdik ama onlar biraz daha farklı gidiyor onlarda işe. Daha böyle olağan bir şeyi yapmaya çalışıyorlar gibi. Ben bundan çok memnunum hani bizden en azından. Daha çok onlar bizi merak ediyor öyle <gülüyor> zannediyoruz. Hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> <düğünler gülüyor> <oldu. gülüyor> <Orada> ne <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ya da kendimizi kandırıyoruz. <gülüyor> Ama niye burada mesela bir tane blogunuz, bir tane Twitter hesabınız var? Yani evet. burada haberleri de yayıyorsunuz aslında. Twitter hesabı tam neydi, onun da adresini vermekte. Artıklı e, vol 2.2. V2.2. <gülüyor> <gülüyor> vol 2.2, bunu bizim blogda da paylaşırız. Bir tane de e, blog var. E, blogda da okul hakkındaki bilgiler e, yayınlanıyor. Orada öğrencilerin moderasyonu ile ilgili bir hikaye var ama onu bir şarkı arası verdikten sonra tamam hazır, her şeyden <gülüyor> <gülüyor> konuşalım şimdi şarkı arası verelim. Programın başında dediğim gibi Mardin'deyiz. Mardin Artuklu İmarlık Fakültesi ve bölümü öğrencileriyle beraber oturuyoruz. E, programın ilk yarısını e, ay tutuldum. <gülüyor> <gülüyor> programın ilk yarısını Mardin Artuklu Mardin Artuklu tekrarsın programın ilk yarısının vardı. Artık bir blok hesabı ve bir swift hesabı olduğundan bahsetmiştik. ben aslında şöyle bir anımdan bahsedeyim. Bu sene geldiğimde işte Bülent hocanın odasına girdiğinde duvarda biz neden tam burada moderatör olamıyoruz diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazımızda anlaşılmasın bir, diye <gülüyor> Evet, gazete kesilmiş şekilde bir yazı vardı. O <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> iki arkadaş da buradaymış şey yapan <gülüyor> ee, açıklamak gerekirse e, biz Uygar'la konuşuyorduk <gülüyor> ben onu biraz kandırdım dedim Bülent Hoca attım ben tamdır çok fazla şey atıyorum yayınlamadı dedi <gülüyor> ondan sonra dedik ki o zaman biz kendi blogumuzu açarız <gülüyor> falan dedik sonra dedim ki Karşılık. şey yazalım dedi kapısından atalım biz neden moderatör <gülüyor> olamıyoruz dedik ondan sonra dedim ki ben yazmam benim yazım çok tanımıyor <gülüyor> Sonra gazetelerden keselim dedik. Çok sıkıcıydı gazeteden kesmek. <gülüyor> ben kestim. Sonra R harfini unuttum, <gülüyor> kayboldu. Onu yerine elimle yazmak zorunda kaldım. çıktı. doğru. Yapıştırıp. Ondan sonra masasının üzerine bırakıp kaçtık. Uygar bir tane bir Petito tane... da bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> İniyetlerimizden bir tehdit yer, bir de iniyet alsın ben de çikolata bırak. Yani şeyi cevap etmem ha. gerekiyor. Ee, Smeyi ben istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaparken fotoğrafını çekmiştim hemen yani gecesinde gidip Bülent hocaya işte kötü düşman <gülüyor> var diye hemen istiyorum dedim. Aslında biraz yani bundan <gülüyor> bir şeyler de bahsetmek istiyorum. Burada hocaların kapıları genelde açık. Hani evet. hocalarla iletişiminiz gayet iyi gözüküyor. Hani hocalar değiller bana göre yani. Arkadaşlar. Böyle yüzden. Sanki onu, yani hepimiz bitirmişiz. O da mimar, ben de mimar. Oturup konuşuyoruz gibi yani. Hiç bir şey yok. Evet. Peki bu sene ne yapıyorsunuz? Bu geçen dönem ne yaptınız? Artık ikinci sınıf. Neden karışıktı? Dikey proje yaptık. Dikey proje her, ne oluyor? sınıftan birileri yani proje 3, 4, 5 fark etmiyor. <gülüyor> arada kalan. Herkes var. <gülüyor> <yine yaptı. gülüyor> gördük orada seviyemizi falan gördük. Hani ne durumdayız, neyiz. Hı -hı. O yüzden biraz dağıldık yani. Şey. Bu dönem ne yapıyorsunuz? Bu dönemde yine gruplaştık. Farklı farklı gruplarda hani hepsinin başında hocalar ama aynı sınıftayız hani. Aynı sınıfın grupları. Öyle biz öğrenci projesi yapıyoruz biz grup Hı. olarak şu an. Öğrenci Merkezi. Öğrenci Merkezi. Öğrenci Tam merkezi. da aynı gruptan denk gelmiş. Evet, <gülüyor> evet aslında şöyle oldu. Biraz da <gülüyor> <açımdan. gülüyor> tesadüf <gülüyor> değil. <gülüyor> ben perşembe yok, cuma günü mi oluyor. Cuma günü Cuma günü eee Tomris Akın'ın proje dersine konuk oldum. Oradan da arkadaşları kaptım geldim. <gülüyor> Peki 4 sene sonra daha artık 4 sene değil kaç? 2,5 sene? 2, 2 sene kaldı. Belli olmaz mı? Neden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne yapmak istiyorsunuz? Ben geçerim. Benim pek <gülüyor> yok kafamda. Benim de çok kalkmış abi. Anlat. <gülüyor> <Tabii>. anlat. <gülüyor> ya ilk başta bir piyasaya hayatı olmak istedim yani netir ne değildi. E, onu düşündüm. Sonra bir yandan diyorum yüksek lisans yapayım, üniversite okuyayım. Sonra bir yandan diyorum ki Avrupa'ya gideyim, Avrupa'da mimarlık yapayım. O şekilde yani. Memleketlere geri dönme şeyi var <gülüyor> tabii herkes örecek. Neyse öyle bir şey var ama vardır isterler zaten kendisi işte. <gülüyor> yapalım peki, unut projesi. <gülüyor> <gülüyor> keyfimize bakalım, derler. Büyük ihtimalle Sana var ya. galiba birkaç kaç teklif. vardı geçen yaz, iddia yap yap diye. Böyle bir şeyler. Senin, benim Benim aslında, bilmiyorum ya ben hem mimarlık yapıp dergiye ben daha çok ilgini duyuyorum. Yani daha çok kitap okuyabileceğim, daha rahat edebileceğim bir yerlerde olmak istiyorum. Ama parada kazanayım yani. Yani <gülüyor> Ben memleketten vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yandan bir şeyden daha bahsetmek lazım aslında geçen sene burada birçok size dışarıdan sunuma gelen atölyeye gelen birçok insan oldu. Yani o demin hani merkezden uzak meselesini konuşuyorduk ya. Yani aslında İstanbul'da, Ankara'da bile bu kadar bir etkinlik yoğunluğu kim zaman olmuyor. Onlardan böyle akıllarınıza kalan iyi deneyimler. Arab bizimkinde sakın şey <gülüyor> başta sizin için diye başlıyor. Ya daha çok sunumlara mesela onlara katılma şansınız oluyor mu yoksa hani derslerle daha çok mu uğraşıyorsunuz yoksa nasıl oluyor onu merak ettim. Sanki geçen yıl zor da çağrılıyorduk o sunumlara. <gülüyor> ben çok da hatırlamıyorum açıkçası kim geldi kim ne yaptı. <gülüyor> Ya okul az, az insan olduğumuz için hani hepsini kapatıyorlar. Biz oraya gidiyoruz böyle bir aile gibi hadi misafir geldi. <gülüyor> der gibi toplanıyoruz atölye biri orada hemen, hemen hepsini izleriz. Kaç kişisiniz? Şimdi sizin sınıf 30. 26, 26 kişi. 26 kişi. kişi. 26 Her sene okul genelde 106 kişi olması gerekiyor. 106 kişi. Evet. Yani aslında küçük bir evet. okul belki evet. yüksek istans oranlı 120'yi falan evet. buluyordur. Evet. Siz geçen sene geziye gittiniz mi? Biz de bu sene mi gideceksiniz şimdi? Hayır, gidemedik. <gülüyor> Haa, gidemediniz. Biz bu sene gideceğiz ama ikinci sınıflar olarak ya birlere ya üçlere ya mal. Evet. <gülüyor> Bireysel gidemiyoruz. Evet, öyle. Grup olarak gideceğiz ama bu sefer. Sınıf olarak kahveleri, kısmı inşallah. <gülüyor> Mardin etrafında falan gitmiyor musunuz hiç? <gülüyor> Sabancı Müzesine bir de ne kadar sonra gördük. <gülüyor> Gitmeyenler var. <gülüyor> <Evet>. Kendinize. <gülüyor> bu yıl proje başında birinci dönem Cizre ve Nusaybin Gelsi oldu. O da pro o proje, ya, proje için. Tamam o da proje için <gülüyor> şey saymak istiyorum. Gizliler genelde öyle proje <gülüyor> için falan oluyor. Yok biz biraz daha işin değiliz. biraz sıkıcıydı galiba. Falan, falan, falan. Evet ya o güneşte falan sıkıntılıydı <gülüyor> o Peki e, şimdi ya her gün okula gidip geliyorsunuz. Genelde zaten 5 gün dersiniz var. Yani Öyle mi program? Tamam. Evet. Evet. Evet, evet, Gece evet. 12'de gidip sabah 8'de gidiyoruz. Gidebiliriz. Peki Mardin'de yaşam nasıl? Yani Mardin kentinde Günlerinizi nasıl geçiyor, nerede zamanınızı geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz, hep okulda mısınız? Söylemesi çok zor değil, sürüklük Okulda <gülüyor> Çıktığımız hafta sonu bile evet, Sinemaya falan vesaire. Okul, e, yo, onu da unutuyoruz. Uzakta çünkü sinema. <gülüyor> uzakta bir yerlerde ona da pek gidemiyoruz. Dolmuşla çok geçiyor vaktimiz. Dolmuşlarda gidip gidiyoruz, yukarı aşağı hani <gülüyor> yeni şeyde kalıyoruz. Çoğunluk zaten yeni Yenişehir'de kalıyor. Yani. Akşam 9'dan sonra otobüs kalmıyor yani. Evet. yani. O yüzden kışlar öyle genellikle. Yazlar oluyor da, evet. o da biraz sıkıntı oluşturuyor işte. Genelde yani aşağıyı yürüyoruz. Çok cansız <gülüyor> bir hayat başlıyor saat 9'dan sonra. Okul daha heyecanlı. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Mardin'de en, si en sevdiğim yer okudu şahsen. Geçen evet. sinemaya <gülüyor> gidiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sinemaya gidiyorduk. Saat 7-5.30 müydü? 6.00 müydü öyle bir şey. 7.30 saniyesine yetiştirmek için gidecektik. E dönüşü yoktu. Mesela ondan dolayı gitmedik. <gülüyor> Ama aslında bir anda şundan da bahsetmek lazım. Aslında tüm e, Mardin Artuklu Mimar Fücresi'nin en üst katı şöyle. Bir sürü e, açık stüdyolar var. Bütün stüdyolarda projeksiyonlar, e, ses sistemleri var. Geçen gün hatta ses film seyrediyorsunuz galiba. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru, Hı? biraz ihtiyaçtan da... <gülüyor> var, öyle de iyi oluyor ya. Zaten gitsek de bir yere birlikte gideceğiz. Hı -hı. O kadar işkence çekip gideceğimizi okulda da izliyoruz. Okulda izliyoruz. <gülüyor> Müzik açıyoruz, ses sistemi var. Bazen rahatsız değdiyoruz <gülüyor> aşağıdakilerin. Evet, açık yerler. Peki. Teşekkür ederim. Biz Teşekkür sizi pazar günü <gülüyor> evinizden kaldırdık. Buraya yani getirdik. Bizim için. Son bir şey söyleyeyim <gülüyor> Herkes için <şimdi>, Mimak 2000'e alındığım bir nokta. Geçen yıl biz de çok daha fazla çalıştırdınız bu birlerde. <gülüyor> bizim geri sayımımız vardı. <gülüyor> <gülüyor> çok Onların oldu. da geri sayımı vardı aslında. Da sonradan kaldırdık. <gülüyor> Onlar size <stresle> dayanamadık. <gülüyor> şey <yani. gülüyor> Tekrar... Size teşekkür ederiz. Bugün Mardin Artuklu Mimarlık Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeydik. Arkadaşlarımız arkadaşlarım ve Twitter hesaplarına açıkmimarliknotablokspot.com'lar ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.